Şurası Bakırcılar Çarşısı. Binlerce bronz çanın katıldığı bu mahşeri koro, aslında bakır, bronz ve pirinç levhaları döverek, onları çeşitli şekillere, leğenlere, kazanlara, tencrelere çeviren sayısız çekicin gürültüsü. Şaşmaz bir akustik kesinlikle inip kalkıyor çekiçler. Vuruş temposu belli bir düzen içinde değişe değişe, çarşının öteki başına varıyor. Herkes... Farkında olmadan komşusunun ritmine uyduruyor kendi vuruşlarını ve böylece en ufak bir falso gelmiyor kulağa. Değişik dükkanlarda değişik türden kapkacak yapmak üzere çekiç sallayan yüzlerce bakırcı ustası ama bütün çarşıyı dolduran tek bir melodi. Sadece müzikal bir ahenk tezahürü olarak kalmayıp toplumsal bir uyum özlemi olarak da kendini gösteren bu manzara derinlerinde İran ruhunun gizli zerafetini saklıyor ve baharat çarşısı. Dizi dizi kelle şekerleri, pirinç çuvalları, badem çuvalları, şam fıstığı, fındık ve kabak çekirdeği tepecikleri, zerdali ve zencefil dolu leğenler, tarçın, karanfil, karabiber, safran, afyon tohumuyla dolu pirinç tepsiler, anason, vanilya, kimyon ve havayı keskin, ağır bir kokuyla dolduran daha bir sürü ot ve baharat çeşidi. Bütün bu garip şeylerin sahipleri Sarı terazilerin gerisinde, buda gibi bağdaş kurup oturmuşlar. Arada sırada uzanıp alçak sesle tezgahlara bakan müşterilere ne istediklerini soruyorlar. Burada tüm konuşmalar fısıltı halinde yapılıyor. Çünkü şekerin çuvaldan kantarın tefesine sessizce aktığı yerde, kekiğin ya da anasonun yumuşak, kuru bir hışırtıyla kefedeki külahın içine fiske fiske boşalttığı yerde nedense kimsenin içinden yüksek sesle konuşmak gelmemektedir. Üstelik baharatçılar çarşısının bu sessiz geçitlerinde sesli ya da sözlü karmaşanın yerini kokuların karmaşası almıştır. İnsan kokularla uyarılmaktadır burada. Sessizliğin sebebi budur belki de. Aynı uyum duygusudur. İranlıya sayısız renkteki yün ipliklere ilmik ata ata, eşsiz ve mükemmel bir bütüne varıncaya dek tezgahta sabırla nokta nokta ilerleyip, Sonunda cennetten çalınmış bir köşe halinde soylu bir halı ortaya koyabilme inceliğini bahşeden şey. İran halılarının bütün dünyada eşsiz olması rastlantı değildir. İnsanın yaptığı işe böylesine derin bir sükunet içinde, böylesine yoğun bir kendini verişle eğildiği başka nerede görülmüştür? Renklere ve biçimlere hükmeden bu derin bakışlara, zamana ve geçici gidici olan şeylere takılıp kalmayan bu keskin, bu nüfuz edici gözlere başka nerede rastlanabilir? Ötekilerden biraz daha büyük, mağramsı hücrelerde, resmettikleri uzak dünyaların sessizliğine gömülmüş minyatür ressamları oturuyor. Eskimiş, lime lime olmuş antik yazmalardaki eski minyatürleri istinsa ediyor Soluk kesici bir dikkatle, renk renk, çizgi çizgi ilerleyerek, Büyük ve görkemli yanıyla zapt edilmiş bir hayatın izini sürüyorlardı. Savaşlar, av partileri, aşk, hüzün ve mutluluk. Gördükleri iş o kadar ince ve hafif ve öylesine büyük bir dikkat istiyor ki, Fırçalarının ucuna kadar uzanıyor sınırsız sinir uçları. Cansız paletlere ya da boya kaplarına güvenmiyor, boyaları Kendi duyarlı avuç içlerinde karıp, Renk damlaları halinde, Sol ellerinin parmak uçlarına tevzi ediyorlar. Bir çizgi, bir çizgi daha. Bir nüans ve bir nüans daha derken, Lekesiz beyaz sayfaların üzerinde, Eski minyatürler yeniden hayata dönüyorlar. Yaldızları soyulup gitmiş orijinal minyatürler, Pırıl pırıl ışıyan yeni nüshalarıyla yan yana. Bir saray bahçesinin solgun portakal ağaçları, Yeni bir bahar tazeliği içinde. İşveri cariyeler, aşk dolu tavırlarla yeniden doğruluyorlar. Ve o eski cenklerin, cirit partilerinin üzerinde yeniden yükseliyor güneş. Bir çizgi, bir çizgi daha. Bir detay, bir detay daha. Adım adım izliyorlar bu sessiz, hünerli adamlar, eski ustalarının yaratıcı serüvenini. Orijinal sanatçıdaki büyüleyicilik, bunlarda aşka dönüşmüş, Ve bu aşktır ki, kopyelerdeki kusurları gözden saklamaya yetiyor. Zaman akıp gidiyor, devir değişiyor. Ama onlar minyatür ressamları, büyülü alemleri dalmış, sürgit devam ediyorlar işlerine. Zamanla işleri yok onların. Ve zaman akıp gidiyor. İnatçı bir sinsilikle çarşının bir ucundan sızmaya başlayan batı mamülü emtia, çevre dükkanları yavaş yavaş dolduruyor. Chicago mamülü gaz lambaları, Manchester emrimleri, Çekoslovak yapısı çaydanlıklar, ucuza kazanılmış bir zafer edasıyla raflarda yerlerini alıyorlar. Ama eski hasırlar üzerinde bağdaş kurup, parmak uçları ve kısılmış gözleriyle o mutat, keyifli işlerine gömülen minyatür ressamları, dışlarında cereyan eden tüm değişimlere kayıtsız, oturmuş sürek avlarına ve esrik sevgililere yeniden hayat vermeye çalışıyorlar. Her zaman mahşeri bir kalabalık vardır çarşıda. Yakalı, boyun bağlı Avrupa'yı tarza giyinmiş çelebiler, çoğu zaman Avrupa'yı ya da yarı Avrupa'yı giysilerin üstüne yerleri süpüren bir Arap abayesi giyinmiş taşralılar, uzun kaftanları ve saten kuşaklarıyla muhafazakar Kent soylular, mavi ya da kül rengi ceketleriyle köylüler ve zanaçcılar. Bazen. Sırtlarında bir leopar kürkü, beyaz, uçuşan entariler içinde, ilahi söyleyerek dolaşan, uzun saçlı ve genellikle düzgün, güzel yapılı dervişler. İran'ın aristokrat dilencileri bunlar. Orta sınıftan kadınlar, durumlarına uygun olarak, ya ipek ya da pamuklu, ama mutlaka siyah çarşaflar giyiyor. Yüzlerini Tahran'a özgü kısa peçelerle örtüyorlar. Daha aşağı sınıftan kadınlarsa, Açık renk pamuklu kumaştan çiçekli örtüler kullanıyorlar. Eski mollalar, süslü, bezekli eğer örtülerinin üzerinde, eşek ya da katır sırtında dolaşıyor ve, ''Burada ne arıyorsunuz? Siz de yoksa memleketi yıkıma sürüklemeye çalışanlardan biri misiniz?'' diye sorarcasına, mütehakkim bakışlarıyla süzüyorlar gelip geçen yabancıları. İran'ın batı kaynaklı oyunlar, entrikalar içinde geçirdiği uzun deneyimler, Bu halkı haklı bir şüphecilikle zırhlamış. Hiçbir İranlı ülkesine Frenklerden bir iyilik geleceğine içtenlikle inanmamaktadır. Ama dostumuz Ali Ağa mektubunda o kadar kötümser görünmüyor. Evet, İran eski olmasına eski. Ama henüz ölmeye hazır olmadığı da muhakkak. Birçok kavim çiğnedi topraklarımızı. Ama hepsi geçip gitti. Sonunda ayakta kalan yine biz olduk. Yoksulluk ve zulüm çekiyor, cehalet ve karanlık içinde bocalıyoruz ama yine de ayakta kalmasını beceriyoruz. Bunu beceriyoruz çünkü biz İranlılar, oldum olası kendi yolunda yürümesini bilen bir halkızdır. Dış dünyadan niceleri bize yeni yeni yaşama tarzları benimsetmeye çalıştılar. Ama bu çabalar hemen her zaman sonuçsuz kaldı. Dış güçlere karşı şiddet ve zor kullanarak direnmeyiz. Bunun için de onlara baş eğmiş olduğumuz sanılır. Oysa, bu düpedüz bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Çünkü biz, duvarların altında yaşayan o küçük, önemsiz karınca ailesi, Muryun ulusu gibiyiz. Hey gözümün nuru! Hani, belki sizler de rastlamışsınızdır. İran'da bazen, güçlü duvarlar üzerinde yükselen heybetli konakların öyle ansızın, ortada görünür hiçbir sebep olmaksızın, birden yıkıldığı olur. Peki, nedendir bu? Evet, o küçük karıncalardır bunun sebebi. Yıllarca bıkıp usanmadan bitmeyen bir çabayla temellerdeki küçük oyuklara, çatlaklara sokulup önündeki engelleri kıymık kıymık nokta nokta oyarak yavaş yavaş ve sabırla temelin altını boşaltan ve sonunda duvarların dengesini bozarak koca konakların yıkılıp gitmesine yol açan o küçük karınca ulusu. Biz de dünyanın güçlerine gürültü patırtıyla, ...yararsız şiddetle karşı koymak yolunu tutmayız. Bırakırız, yapacaklarını yapsınlar bakalım. Ve biz kendimiz de yer altına, karanlık geçitlere, derin oyuklara çekilir, oymaya koyuluruz demeli. Ve bir gün, hiç beklemedikleri bir anda, bir bakarlar ki, kurdukları bina başlarına yıkılmış. Suya bir taş attığınız zaman olacak şeyi bilirsiniz. Taş suyun dibine gömülür... Ve suyun yüzünde genişleyerek yayılan ve bir süre sonra silinip giden halkalar oluşur. O zaman su yeniden eski sükunetine döner. Biz İranlılar da içine taş atılan o su gibiyiz işte. Şah şimdi büyük bir yük altında. Bir taraftan İngilizler, öteki taraftan da Ruslar sıkıştırıyor. Fakat Allah'ın yardımıyla İran halkı önünde sonunda kendine bir çıkış yolu bulacaktır. Bundan eminiz. Ali Ağa'nın Rıza Şah'a karşı beslediği peşin güven, yüzeyden bakılınca pek de yersiz görünmüyor. Ama dediğim gibi, ancak yüzeyden bakılınca bu böyle. Şüphesiz Rıza Şah, Orta Doğu'da rastladığım en dinamik şahsiyetlerden biri ve tanıdığım krallar içinde yalnız İbni Suud'la karşılaştırabilirim onu.